Kardeşim bir tane sormuş. Hocam bayanların el ve yüzlerini kapatması hakkında bilgi verir misiniz? Allah sizden razı olsun. Kadınların el ve yüz kapatması bizim mezhebimize göre vaciptir. İhtilaflarla beraber. Tabi bazı hadisler var işte. Özellikle mesela yüz açılması noktasında fetva veren fakihler. İşte Resulullah'a biri soru sormaya geldiği zaman kadının biri. Devesinin arkasında sahabe var. Soru soracakken hatta ravi diyor elma yanaklı bir kadın geldi diyor. Orada kadın yüzünün açık olduğu çıkıyor mesela. Buna benzer rivayetler var. Bunları kendilerine istediler ediyorlar kendilerince. İşte diyorlar hani vacip olsedir Resulullah orada derdi ki git yüzünü kapat mesela. Onlar bu gibi rivayetleri aldıkları için tabi bunlar sıhhatleri hakkında tartışılmış. O hadisler tevil edilmeye çalışılmış bizim gibi vacip diyen insanlar tarafından. Ayetlerle cem edilmeye çalışılmış, işte ta ki onlar görünmesinler, örtülerini üzerine alsınlar. Bu ayetler zaten kadının elini ve yüzünü kapatmasının gerektiğini ortaya koymakta. Yani bunu zaten uzun uzun defalarla, sitede de yazıyla da açıkladık, izah ettik. Doğru olan görüş, kadının elini ve yüzünü kapatmasının vacip oluşudur. Ahkamda birbirinden ayrılmaz Selamünaleyküm, Selamun Aleyküm, tekfir edilen tağut Müslümanlara cuma hutbesi yapabilir mi? Yani önce Türkçe yazmayı öğrensin. Diğer soruya geçelim. Selamun Aleyküm hocam demiş. Vedi hakkında bilgi verilmişsin. Vedi erkeklerde mi görülür, bayanlarda mı? Vedi erkeklerde görülüyorsa, bayanlarda görülen akıntı nükmü nedir? E, vedi, erkeğin idrar yaptıktan sonra erkeklik organdan gelen yapışkan şeffaf su, su, sıvının adıdır. Her zaman olmaz. Yani Bazı insanlardan gelebilir. Kadından gelen akıntı yani bahsedilen akıntı idrardan sonra o da aynı vedi hükmündedir. Bir farkı yoktur e, şeriatta. Ne yapılır bunlar? E, temizlendikten sonra avret bölgesinde bulaşılan yerler temizlenir. Çünkü mezi ve vedi şeydir, necasettir. Meni değildir ama yani insandan gelen üç çeşit sıvı var. Meni erkeğin şehvetle çıkardığı suyu. E, me, e, vedi idrardan sonra gelen su. Mezi de Erkeğin eşiyle işte şakalaşıp oynaştıktan sonra ondan gelen şehvetten dolayı akan sıvının adıdır. Meni necaset değildir ama meziyle vedi ikisi de necasettir. Dolayısıyla avret bölgesinde bulaşan yerler varsa bu sıvının onlar temizlenir. Temizlendikten sonra normal namaz abdesti gibi bir abdest almak yeterlidir. Kadınlarda da buna benzer akıntı geliyorsa aynı şekilde kadınlara vacip olan da gerekli olan da Onların e, avret bölgelerini kayıt normal namaz abdesti gibi bir abdest almalarıdır. Selam Aleyküm. Küfür sözleşmesi imzalanarak alınmış malı kullanmanın hükmü nedir? Şimdi küfür sözleşmesi imzalanan hükmünü sormuyor. Oradan alınan mal, kim almış, nasıl almış, ne kullanıyor, kullandığı mal cinsine göre değişir. Çok geniş bir soru kardeşim hakkını helal et. Selamun Aleyküm hocam. Birkaç sorun var. İbni i böyle bir fetvası var mı? necaş Kral olmasına rağmen Allah'ın hükmünü Hristiyan olan halkına tatbik edememiştir. Ömer ibn Abdülaziz Allah'ın hükümleriyle hükmetmek için yoğun çaba sarf etmiş. Fakat büyük zorluklarla karşılaşmış ve bir görüşe göre bu yüzden zehirlenerek öldürülmüştür. Zamanımızda Moğolların ele geçirdikleri İslam ülkelerine görev yapan Müslüman hakimler, istemelerine rağmen her zaman Allah'ın indirdikleri hükmedemiyorlar. Onun için bu konuda sorumluluğun ölçüsü, güç ve kudretin yetmesidir. mecmuatül ül Feteva 19. cilt 217. sayfa. Bu söz Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahim sözüdür. Bu sözde kast edilen mana bugünkülerin algıladığı gibi kafir devletin kurumlarında küfrü işleyerek var olan hakimlerin ve idarecilerin İslam ehli olduğu değildir. Burada irade edilen Emeviler gibi, Abbasiler gibi aslen şeriat olan şeriat hukukunun var olduğu beldelerde var olan kadıların ve emirlerin vakıada var olan bazı korkular, bazı illetler sebebiyle her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri gibi mesela selef Kur'an mahluktur diyenleri tekfir etmiş mi? Etmiş. Onları tekfir etmeyen ne tek. Mürtedin öldürülmesi gerekirken bu adamların hepsi İslam devletinde görev almışlar. İslam devletinde yaşamışlar bu adamlar. Bak Allah'ın hükmünü tatbik etmemişler mürtetlere. Niye? O dönemdeki kadı korkuyor, canından korkuyor. Öyle adama bırak kafiri deyip öldürmeyi yani Kur'an mahluktur diyen kafir olur diyenlere işkence yapmışlar öyle mi? Ona bırak hükmü tatbik etmeyi. E, o kadın kendi hakkı bilen bir kadın olsa Yahya bin Ma'in gibi ehli hadisten demese ki Kur'an mahluk de, e, dese ki Kur'an mahluk değildir. Hak sözü söylese ama tatbik edemese denebilir mi onun için o Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor diye. Dolayısıyla bu sözde irade edilen mana budur. Allah'ın doğrusunu bilenir. İkinci sorun ben ruki yaptırdım fakat cin konuşmadı ama cin hükmedemiyorlar. Onun için bu konuda sorunun ölçüsü pardon, olduğunu biliyoruz. Çünkü banalık yapılırken ruk odasına ne yapıldıysa aynısını bizim komşumuz Rüya'sında görmüş. Sabah bize anlattı. Kendisi de korktu. Hatta ben ayakta orada bekliyordum diyor. Bu cinlerin oyun oynadığını gösterimi bir de bir ha, o ayrı sorun. Yani şimdi cinin konuşması gerekmez. Cinler oyun oynar, rüyaya gelir. Bunlar malum, maruf şeyler. Bütün insanlar bunlara şahittir zaten. Herkes arasında yaygın olan bilgilerdir yapabilirler böyle şeyler. üçüncü soru bir de bir program verdi kardeş. Ha zeytinyağını okuyorum ve krem gibi sürüyorum. Bu çok rahatlattı bizniyle. Bunu yapmaya devam etmeyi ve önermemi tavsiye eder misiniz? Allah imizde attırsın. Tabii ki bu Rasulullah Sünnetedir, Kulu ve idhane diyor. Zeytinyağını yiyin ve sürünün. O yüzden zeytinyağını sürmek bidat olmaz, birileri iddia ettiği gibi. Zeytinyağı sürmek Resulullah'ın emirlerinden bir tanesidir, müstahaptır, Sünnettir. Ona bazı sure ayetlerini okumak gene Resulullah'ın sünnetidir. Ebu Davud da aleyhissalatü vesselam ve başka sünnet sahiplerini Tirmizli'nin rivayet ettiği hadislerde su istemiş, suya okumuş. Okuduktan sonra o suyu hastanın vücuduna serpmiş, ondan banyo yaptırmış, vücuduna sürmüş. Dolayısıyla su, zeytinyağı, şeriatın mübarek kıldığı, bereketli saydığı, şifa vesilesi diye haber verdiği ilaçlar üzerine okumak ve onları bedene sürmek Bunlar bidat değildir. Bunlar bilakis sünnettir kardeşler. Resulullah'ın yaptığı işlerden bir tanesidir. Bunda da bir beys yoktur. Evet. tamam mı?